Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. Şu anda Cezayir'deyiz. Bugün burada e, önemli bir sergi açıldı. Bir fotoğraf sergisi 10 e, haftalık bir çalışmanın sonucunda e, Van'daki çocukların objektifinden kendi çevrelerini ve Van'ı görüyoruz. Biz de konuyla ilgili biraz ayrıntılı bilgi almak istedik. Bir yandan da bir çağrı olsun istedik e, dinleyicilerimiz için. Bir süre daha zira burada açık olacak. Dolayısıyla ekipten e, uzun süre boyunca orada çalışmalara devam etmiş ve bu fikri de e, oluşturmuş olan Ekipten Özcan Yurdalan, Kram Kapagan ve Gülnaz Bingöl şu anda karşımda oturuyorlar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ee, ben aslında en baştan, e, gerçi çok kabaca bir, genelde hep böyle kaba bir özetle başlıyoruz ama sizden dinlemek her zaman daha iyidir. Bu fikir ne zaman ortaya çıktı? Nasıl gelişti? Belki biraz oradan başlayabiliriz. Bu fikrin ortaya çıkışı bayağı bir eskiye dayanıyor. Ee, 1999'daki Marmara depreminin sonrasında. Çocuklarla bir çalışma yapmıştık. Yine bir fotoğraf çalışması. O da bu yaptığımız son çalışmaya benzer, hatta aynı diyebileceğim e, prensiplerle yürüyen bir çalışmaydı. Hı hı. E, Marmara depremindeki çalışmadan sonra Anadolu'nun çok farklı yerlerinde defalarca çocuklarla fotoğraf çalıştık. Bu çalışmaların hepsinin ekseninde yatan fikir şuydu. Birlikte öğrenmek, çocuklarla birlikte öğrenmek ve fotoğraf aracılığıyla hayatı anlamaya çalışmak. Bir de bu birlikte yaşayacağımız sürecin, çalışma sırasında birlikte yaşayacağımız sürecin bütün öznelerin üstünde bir dönüşüm etkisi yaratması. Bu üç eksen üstünde yürüttük çalışmaları. Fotoğraf çünkü bizim için bir anlama biçimi. Ee, ve ihtiyacımız olan en temel şey de özgür düşüncenin ve e, yaratıcı ifadenin önünü açabilmek. E, Van'daki çalışmada o ilk yaralar sarıldıktan hemen sonra sarılabildiği kadar e, ve e, insanlar az çok temel ihtiyaçlarını giderebilecek duruma gelmek üzereyken hı hı. E, başlatılan bir çalışma oldu. E, prefabriklerde yapıldı bu çalışma ve katılan çocuklarla da birer haftalık modüller halinde yürütüldü. Sonuçta da bu sergi ve kitap çıktı ortaya. Evet şimdi biraz önce aslında söylediğiniz yerden bu biraz sürerli ve uzun olmasına da bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz önce kitabın şöyle çok kabaca bir ön sözüne baktım. Aslında size de Marmara Depremi'nde de yaptınız yani 90'lardan beri yaptınız. Bir şekilde orada yaşanan travmanın ve acıların azaltılabilmesi için bir yöntem bir yandan. Bir yandan da Tam biraz önce söylediğiniz o özneleri de dönüştürebilme e, olasılığı ya da amacı. Şimdi bu noktada e, bu çalışmalara katılan sizlere de dönmek isterim. Benim bildiğim kadarıyla e, bu on haftalık süre içinde gruplar halinde e, gidildi ve orada çalışmalar yapıldı. Siz kendi deneyinmenizden e, aktarmak istediğiniz nedir? Bu özellikle özneyi yani çocuklarla birlikte bir şey yapmak ve onların dönüşebilmesi e, açısından neler söylemek istersiniz bu süreçle ilgili? Şimdi her giden bir hafta orada kaldı ve bir hafta boyunca iki genç fotoğrafçı, 15-20 genç fotoğrafçıyla buluştu. İkişerli gruplar oluşturduk. Bir sabah grubu, bir akşam grubu, öğleden sonra grubu. Bunlarla kolaj çalışması yaptık, oyunlar oynadık, güven oyunları oynadık, kamera obskurayı, periskopu, kaleidoskopu, kendi elleriyle yapıp kendileri oynadılar yani, kendi yaptıkları oyuncaklarla oynadılar ve hmm. yaratıcılıklarını geliştirdiler. Daha sonra fotoğrafı anlattık, fotoğrafın nasıl çekilmesi gerektiğini, hani mesafe açı an kurallarını anlattık. Ve onlara kompakt makineler verdik, onları tamamen özgür bıraktık. Sadece hani e, izin almadan kimseyi çekmemeleri gerektiği hmm. kuralını koydum. Onun dışındaki yaratıcılığın hepsini onlara bıraktık, e, onlardan ayrılırken çok üzüldük, onlar da çok üzüldüler ama şöyle bir şey yapmış olmanın mutluluğu içindeyiz. Yani biz oraya yardımsever insanlar olarak gitmedik. Böyle bir derdimiz zaten yoktu. Hı. Onlar bundan bu yaratıcılığın ve kendini ifade etmenin tadını aldıktan sonra artık hayatlarının geri kalanında bunu kullanacaklar diye düşündüğümüz için bu bizi biraz mutlu etti güzel bir çalışmaydı. Evet. Ya tabii bu son söylediğiniz efe önemli bir şey. Orada hani bir yardım, hayır işi ya da hani tırnak içinde sosyal sorumluluk gibi bir şeyden öte bir, bir e, şeyle gidebilmek, onlarla gerçek bir iletişim, hiyerarşi olmadan bir iletişim kurmayı da sağlıyor diye tahmin ediyorum. E, şimdi bu ne zaman bitti süre olarak sizin somut çalışmalarınız, fotoğraflar? 2 günlük de. bitti bittin. İşte Dört Hazranda başladı. bitti. Üç aylık bir süre. 10 haftalık bir süre. İşte 250 çocukla çalışıldı. Bunların 185 tanesi, 185 çocuk fotoğraf çekti. Hı hı. Ee, yaklaşık 50.000 fotoğraf çektiler. Bunların 213 tanesini sergiledik. Hem Van'da sergiledikken, Beşler işte burada. Van'da e, ayrı 3 yerde sergilendi. Halkın büyük katılımıyla yoğun ilgi hı. vardı. E, ayrıca e, çocuklarla her hafta sonu Sergi yapıyorduk zaten ürünlerini görmeleri için hı hı. E, her hafta sonu ailelerle yine danışma içerisinde ailelerin de katılımını sağlayarak e, her hafta çocukların fotoğraflarını sergiliyorduk hı hı. kendi ürünlerini görmeleri ve e, Bu da onların hem e, yaratıcılığını geliştirmelerini hem kendilerine olan özgüvenini ve paylaşma ve danışmayı arttırıyordu. Hı hı. Sadece çocuklara değil ailelerle de yine aynı şekilde böyle imeji usulü bir çalışma oldu. 3 ay sürdü dediğim gibi. Bu çalışmanın galiba e, önemliğini altı çizmesi gereken yanlarından biri de şu. Biz bu çalışmayı yaptıktan sonra her şeyi e, bir tarafa bırakıp geri gelmedik. Çalışma orada bir biçimde hala devam ediyor. Bu sayfa kapanmış olsa bile. Şimdi Roboski'de e, devam ediyoruz çalışmaya bir haftadır. Okulun ayrıntısını da e, İkram anlatırsanız. Şimdi benim. biz e, Roboski'de aki e, ayak üzerinde gidiyoruz. biri e, çocuklarla fotoğraf atölyesi yine roboskili çocuklarla biri de işte e, e, roboskilden sonraki işte kalanların e, sağ çıkanların ailelerinin gözyaşı annelerinin e, fotoğraflarını çekmek ve profesyonel fotoğrafçılarla beraber hem Van'dan hem de İstanbul'dan gelen fotoğrafçılarla fotoğrafçılarıyla iki çalışmayı sürdürüyoruz. Bu belgesel fotoğraf çekimleri işte başlanmış durumda bir haftadır. Hı. Ee, yıl dönümüne Rosegünün yıl dönümüne geçirmeyi düşünüyoruz yani 28 Aralık evet, evet. ee, atölyeyi de işte e, Ojan sonlarına doğru bitirmeyi e, düşünüyoruz böyle bir e, projemiz var ee, amaç biraz gündemde tutmak yaşanan süreci yaşanan adresi, haksızlığı evet. hani e, fotoğrafın diliyle e, itiraz ediyor olarak bunu e, gündemde tutmak anlam. Evet. Yani şey sorusu geldi aslında aklıma şimdi valla Robuzki gittiğiniz zaman çocuklarla çalışmanızda nasıl bir iletişim yani farklı bir iletişim kurdunuz mu? Yani orada size e, ilk geldiğimizde bir hafta olmuş gerçekten bir işte kısa bir süreden bahsediyoruz ama e, iletişim nasıl kurdunuz? Yani nasıl anlattınız yapacağınız şeyi? E, vallahi zaten e, biz giderken zaten önceden işte ümit kıvamış, hmm. bana Kar, bu tür belgeseller yapmışlar zaten ha bu tür şeylere oradaki insanlar destek çıkıyor. Hani yadırgamıyor bu tür durumları. Hı. biz de gittiğimizde zaten hani Van'dan bölgeden gitmiş olmamız hasebiyle biraz daha Hı. sıcak karşıladılar. Hani batıdan, Ankara'dan, İstanbul'dan Hı. bakmayalım da hani Van'dan Hı. işte robos gidin, Bu bizim insanlarımız nasıl bunu görüyor? Nasıl anlatıyor? Bu açıdan biraz bizim iletişimimize daha çok e, katkısı oldu. O yüzden e, sıcak karşıladılar. İlk haftadan hemen şey oldu yani. Hı -hı. Aileler sıcak karşılayıp çalışmamıza başlamış durumdayız. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum size. Evet. Buradaki sergi ne zamana kadar görülebilecek? Bu sergi aslında şöyle oldu. Van'da daha önce açılan 3 serginin devamı şeklinde. Evet, hı -hı. Ve burada da aynı zamanda hem bir meydan sergisi hı -hı. var hem bir salon sergisi var. Galatasaray Meydanı'ndaki sergi ayın 9'una kadar devam edecek önümüzdeki ayın buradaki sergi de aynı tarihe kadar devam evet. edecek salon sergisi de yani. Yani yaklaşık bir, bir, bir buçuk hafta evet. zamanı var gençlerimizin e, Cezayir'de ve Galatasaray Meydanı'nda. Evet, Gülnaz Bingöl, Özcan Yıldalan ve İkram Kapagan'la konuştuk. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ellerinize sağlık. Tabii keşke çocukların da olsaydı. Onlarla da birkaç kelime de bilseydik. Ama selamlarımızı gönderelim buradan. <gülüyor> ee, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye sorayım adetten. Herkesi sevgiye bekliyoruz. Bir de e, bu tür çalışmaların e, genellikle bir toplumsal desteğe, en azından bir moral, moral desteğe e, <gülüyor> ihtiyacı oluyor. Bu desteğin de esirgenmemesini istiyoruz tabii. Bir de ben son bir şey söylemek istiyorum, Roboski'deki fotoğraf atölyesi için. Bize aşırıca kaynak lazım. Bu kaynak da dediğim gibi fotoğraf makinesi lazım. Basit, kompakt makineler lazım. Bu desteğe ihtiyacımız var. Eğer olursa bize bu konuda yardım edebilecek insanlar var ise Galata Fotoğraf Hanesi'ne teslim edebilirler yani. Ulaştırabilirler fotoğraf makinelerini. Basit, kompakt, dijital makineler. Çok görüşürüz. Golda Fotoğrafhanesi'nin adresini o bir kere daha verelim size. Veririz. Serdar Ekrem Caddesi, Ocağı Ali Sokak 15 numara. Telefon numaramız da 243 71 87. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.